El mektubul ve Siddûn, 69. mektup ile Muhammed Murad el-Bedakhşî, Muhammed Murad el-Bedakhşî Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyani ta'dil-i erkân ve tümânînetî, Namazlarda tadil erkana ve sükûnet halini muhafaza etmeye, bunu tas tamam yerine getirmeye, Malum namazın rükûsü vardır, secdesi vardır. Rükûdan sonra tekrar yukarıya kıyama kalkma hali vardır. Bunların hepsinin hakkını vermek suretiyle namazdaki disiplini, disiplini, disiplini, sükûnet halini e, muhafaza etmenin ehemmiyeti hakkında. Bir de ve tesmiyete's sufufi. Safların Dost doğru ok gibi olması düzeni intizamı yeni disiplin hakkında. Bir de veluzumi taşı'nın niyeti indes deha bi ile muharabe el kafirle savaşa gidildiği zaman, kafirle savaşacağın zaman niyeti önce sağlam alacaksın. Hangi niyetle savaşa gidiyorsun? Hangi niyetle mücadele vereceksin ki? Peki orada oradaki niyetin kalitesinin gerekliliği hakkında bir de Val Emri bir salatet tehcüdün teheccüd namazını emredin teheccüd namazının mutlaka kılın Teheccüd namazında bir emir vardır bunu da efendim oradaki insanlara söyleme hakkında ve ihtiyat fil lokumati. bir de yenen e, yemeklerin, alınan gıda ve lokmaların e, son derece ihtiyatlı olması, yenen şeylerin haram mı, helal mı, şüpheli mi, ne menen bir şey olduğunu e, son derece dikkate alma hakkında وَمَا يُتَعَلَّقُ بِهِينَ Bir de bununla alakalı birkaç mesele var diyor. Demek ki burada bir, namazlarda tadil erken meselesi, tümaniyet meselesi, 2- Safların tanzim ve disipline edilmesi meselesi. 3- Kafirle insan savaştığı zaman, savaşa gittiğin zaman niyetin son derece sağlam yapılması. Ne niyetle savaşıyorsun? Önce o savaşın peki niyetinin sağlam alınması, sonra 4- Teheccüd namazını, emir meselesi hakkında, 5- Alınan gıdaların kalitesi helal mı, haram mı, şüpheli mi ne olduğuna son derece ihtiyat ve dikkat özen gösterme hakkında. Allah Celle Celaluhu bahsedilen meselelerde e, tam olmaya hepimizin muvaffak eylesin. Namazlarda tadil meselesi bildiğimiz üzere son derece mühim bir konu. Saf düzeni gene hakeza öyle. Ee, mücadele veriyorsun ehl-i küfür ile hangi niyete, mukaren olarak hangi niyetle savaşıyorsun? Peki teheccüd namazı ihmale giden namazların başında geliyor. Peki teheccüd namazı ne oluyor? Ee, alınan gıdaların kaliteli olup olmaması, helal haram olup olmaması meselesindeki dikkat ve özen nedir? Ne olması lazım? Bütün bunların e, ciddiyet ve ehemmiyeti hakkında bu mektup yazılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Elhamdülillah bütün övgüler, hamdler Cenab-ı Celle Celaluhu olsun ve selamun ala ibadihillezine aslafa. Gerek dünyada, gerek dünyada ve gerekse ahirette bütün tehlikelerden emni, emniyet içerisinde olmak da Allah'ın kulum deyip de kendisine cezbeylemiş olduğu insanların üzerine olsun. Amin. وَسَلَةِ السَّعِيفَةِ الشَّرِيفَةُ الَّت۪ي اَرْسَلْتُمُوهَا Gönderdiğiniz kıymetli mektup elimize geçti, o mektup bize ulaştı. وَلَمَّا كَنَتْ مُتَضَامِنَةً لثبات الأصابع واستقامتهم Gönderdiğiniz mektupta buradaki Müslümanların, burada bu yola intisap etmiş olan insanların e, dinde, tarikatta, Allah'a karşı vazifelerde sebatkar olduğunu söylüyorsunuz. Mektupta bunlar var, istikamet üzere bir Müslümanlık yaşanıyor. Bunlar var yazdığınız mektupta, bunlar anlaşılıyor. وَلَمَّا كَنَتْ مُتَدَنْبِنَةً مِتَدَنْ لِسَدَاتِ الْاَصَّبْ avratat fırhânı vâfırân çok sevindim diyor. Bu beni çok bahtiyar etti. Muazzam bir sevince sebep oldu diyor. Ne? No, Allah'ın dinine intisap etmiş. Ammanada, umumi manada Allah'ın dinine, hususi manada ise diye tarikatına intisap etmek suretiyle Allahü Teala'ya hususi yoldan ulaşmak isteyen insanların baş koydukları davada sebat göstermeleri ayak diretmeleri, istikametleri bize diyor çok büyük bir sevince sebep oldu. Zadakimullah subhanahu ve sebaten ve istikameten. Allahu Teala sizin sebat ve istikametinizi müjdade eylesin. Baş koyduğunuz davada yalpa yapmadan, zigzak yapmadan dosdoğru olmak suretiyle sahip olduğunuz bu din hakkını verme noktasında Cenab-ı Celle Celalihu azm-ı iradenizi artırsın. Dava budur zaten. Yani i̇nsan inandığı davada sebap göstermeli. Velev ki dünyada bir kişi bile kalsa, insan bir kişi bile kalsa davasında ısrar eden sonunda kazanıyor. Bu yani işte cemaat meselesi olsun. Veyahut da yani tek başına yaşarken ki hali olsun, gündelik hayatı olsun, giyim kuşamı olsun, aile hayatı, sosyal hayatı vesaire fark etmez. Kim davasında sabır ve sebat gösteriyorsa Allah Celle Celle sonunda onu muzaffer kılıyor. Mini eteği ilk defa 1960 yılında bir kız giydi. O zamanki Türkiye çok daha iyi Müslümandı. O toplumda bu mini etek faciası çok büyük yaraya sebep oldu. Herkes o kız efendim ağzını açtı, gözünü yımdı, çok ağır kelimelere kullandı vesaire. Ama kız davasından yılmadı. Neticede kim kazandı? O kız kazandı. Ve bugün icabında şortla geziliyor, kilotla geziliyor. Hale geldi Türkiye. Şer de böyledir yani. Eğer birisi şer belli ediyorsa, neticede bakıyorsunuz ki taraftar bulabiliyor. E kaldı ki bizim Allah'ımız var, kaldı ki bizim Resul-i Ekrem var, kaldı ki cennet cehennemimiz var, itikadımız var vesaire. Sen de inandığın davada sebat ve istikamet göstereceksin. Mensebete nebet eder. Talim-i talimde. Bir toprağa düştüğü zaman, yer yerinde durursa o tohum, o biter o. Ama toprağa düşen tohum istikrar yok. To Farz delin ki tohum göre geziyor toprağın altında. Bu tohum biter mi? Bitmeyecektir. Öyleyse davamın Gereğinidir sebat göstermektir. Sebat göstereceğim. Davan varsa derdim vardır. Davan varsa derdim vardır. Davan yoksa derdin de yoktur. Davanı dava için en büyük dert inandığın davada sebat göstermektir. Sahabe-i bir ara böyle bir gevşekliğe mine kendilerini kaptırdılar. İslamiyet yayıldı her tarafa. Suudi Arabistan topraktan, ceziret Arab her tarafa yayıldı. Der ki biraz da efendim yani istirat edelim, çok cihad ettik, yorulduk dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, haber ulaştı, Efendimiz geldi, bir ateşli bir hutbe irad etti. Duyuyorum ki böyle böyle işte. İstirahat ediyorsunuz, bilmem işte bir artık yani savaş için at yetiştirmiyorsunuz, kılıç yapmıyorsunuz, bir hazırlığınız yok vesaire buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek oluyor dedi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem el-cihadun maduni ila yevmil kıyame buyurdu. Davada mücadele, davada gayret, davada cihatta berdevam olma kıyamete kadar devam edecektir. Herkes silah başına buyurdu. وَنْدَرَ جَف۪يهَا ve o mektupta şunlar da vardı اَنَّ الْاَمْرَ اللَّذ۪ي كُنَّا مَأْمُور۪ينَ بِه۪ينَ Mektubu yazan zat diyor ki, bu Muhammed Murad Efendi <gülüyor> Yani bize ne emrolunduysa bütün bunlara biz müdavimü aleyhi biz bunlara devam ediyoruz biz. Ma'a cemi'en minel asabillezine dakhlu tarikati. Tarikati Aliye Nakşibendiye bu mümtaz yola gelen efendim dostlarla birlikte dostlarla birlikte ondan sonra ne emrolunduyusak hepsini böyle cemaat halinde yapıyoruz. Ve Esalavatil bir 50 ve 60 nefren. kişilik gruplar halinde cemaat halinde namazlar cemaat halinde muntazaman kılınıyor diyor. Mektupta bunlar yazılıyor. Cemaat cemaatin deki devam etmekliği mektupta konu ediliyor. Bu karşı tarafa bir haber olarak iletiliyor bu. Ne var ne yok sizin memlekette? Hemen Söz gelimi diyoruz ki havalar nasıl bilmem, ne bağ nasıl, o nasıl bu nasıl, adam diyor ki madde bir, efendi hazretleri diyor, ee, namazlar cemaatle kılınıyor diyor. Tarihçi Esat efendi tarihinde diyor ki, Fatih camisinde ezan okunuyor, Malta çarşısındaki balıkçının olduğu çarşıda kahveler vardı eskiden. Oradaki bazı insanlar camiye gitmek isteyenlere ya otur işte bir çay bir kahve daha içelim derlerdi ve camiye gidecek olanları da engellerler diyor. Padişahın fermanı var hatta fermanın suretini kitaba koymuş diyor ki orada mesmuhum olmuştur ki. Öyle duyuyorum ki ezanı Muhammed'i okunduğu halde bazı insanlar camiye gitmek isteyen bazı insanları engelliyorlar. Otur çay içelim, kahve içelim gideriz ya, bir cemaat daha yaparız vesaire. Bu diyor camiye gitmeye hevesli olanları engellemek durumunda olanların İstanbul Belediye İl Hudutları dışına sürgüne karar verdim diyor. Bunlar çıkacak diyor. Sonra Efendinin bir başka bir fermanı var e, Esat Efendi onu da oraya koyuyor diyor ki Ezan-ı Muhammed'i Ezan Muhammed okunduğu halde gördüm ki diyor bazı insanlar kahvede oturdu, e, camiye, cemaata gitmedi diyor. Artık diyor Osmanlı Devleti'nin yıkılması kesinlik kazanmıştır. Yıl 1820! 1820! 1820 kimse bizi yıkmadı, kimse o devlet ebed müebbet denen kıyamete kadar ayakta kalacak devlet diye bilinen devleti yıkmadı, o devleti biz yıktık. Allahü Teala ondan sonra bir takım seyirler gönderdi, bazı kişileri gönderdi, başımıza musallat etti vesaire. Tamam da niye? Niye? La yuga yurullah bi kaminatta yuga yur ma bi anfusim diyor Allah Celle Celalı. Dünya'da en büyük sosyolojik kaydı budur bir millet kendi ana öz ve cevherini değiştirmediği müddetçe Allah o toplumu değiştirmeyecektir. Gel bir de buradan bakalım, ne oldu ki peki? Ne oldu ki? Özde nasıl bir çürüme oldu ki? Allahu Teala o devleti inkraz sandalyesine oturttu ve Cenab-ı Hak Celle o debdeve ve şaşasına hiç bakmadan Osmanlı derin sukut ile karşı karşıya kaldı. Devlet önce, devlet önce camide yıkıldı. İmam-ı Kurtubi buyuruyor ki, resul ve Sellem şöyle buyurdu ''Benim ümmetim ilk defa namazı zahid edecektir, ondan sonra devleti kaybedecektir.'' buyurdu. Namaz gitti, devlet gitti. Cemaatla namaz, devlet şuuru demektir. Cemaatla namaz devlet şöre demektir. Birlik var, beraberlik var, cemaat var. İslamda bu öngörülüyor. Namazın böyle bir efendim mesajı vardır. Bu, bu bağlamda, bu bağlamda, bu noktada eğer insan aklını başına alamıyorsa böyle devlet, mevlet, ne şimdi cihat miyat konuşuluyor vesaire. Ama camiye cemaate devamda mazeretsiz yere, e, camiye cemaate devam edilmiyorsa o zaman bu konuşmalar hiçbir pahası olmuyor. İlk haber ne? Diyor ki burada 50-60 kişilik cemaatle diyor, namazları kılıyoruz biz diyor. Nasıl bize emredildiyse o şekilde yapıyoruz. İbn-i'l-Racab-ül Hamdeli'nin Ma'arif adlı kitabında der ki, orucun hikmetlerini beğen ederken, oruçta diyor öyle bir mesaj var ki, oruçta öyle bir efendim dava var ki, eğer o iyi anlaşılırsa, yarın cephede savaşırken de insan mağlup olmaz Allah'ın izniyle. Nasıl o peki? İbadetlerde diyor, öyle bir hal vardır ki, orucu, işte haccı, zekatı, namazı vesaire Öyle bir efendim e, nüktesi vardır ki ibadetlerin, yarın savaş anında cephede alman gereken formasyonu ve kabiliyeti sivildeyken, ibadetteyken alıyorsun. Diyor ki, Savaşta mesela aç kalmak var, affedersin hanım manım icabında olmuyor. Bir takım daha çileler, meşakkatler oluyor. Adam savaşta aç kaldığı zaman diyor ki, ya zaten biz efendim sabahtan akşama kadar yemiyorduk, oruç tutduk vesaire. Ve o oradaki çileyi adam yadırgamıyor, umursamıyor. E ya burada şimdi yani e, e, ya, hanım manım vesaire ya biz oruç tutarken diyor zaten diyor eşimize yaklaşamıyorduk diyor. E, Şimdi niye yani arayalım ki? Geç onda bir kalem diyor sonra. Buna benzer mesela işte, oruçluyken biz lagarlıkla konuşmuyorduk diyor vesaire. E canım şimdi, e şimdi konuşmasak ne olur yani? Zaten konuşmuyorduk diyor. Yani cephede Alman gereken kabiliyeti sana ibadet şeyde veriyor, sivilde veriyor. Namazda mesela bak saf düzeni diyorum Abdani. Ordu düzeni demektir bu. Cemaat düzeni. Boşluk olmayacak şu bu vesaire. Savaşlar disiplinle kazanılıyor. Disiplinle kazanılıyor. Disiplinle kazanıyor. Trafik bile düşün yani bir disiplini olmasa her taraf Arap saçına döner. Onun için yani ibadetlerde bir de böyle bir boyuttan bahsediliyor. Böyle bir efendim yönden bahsediliyor. Onun için tadili erken meselesi son derece mühimdir. İlmihal kitaplarında işte anlatılır. E, Rükû'nun hakkını vereceksin, secûdun hakkını vereceksin. Rükû'dan kıyama dönerken semiallahü velhamide dediğin zaman ile azim diyecek kadar yukarı duracaksın. Yukarı duracaksın. Secdeleri yarım yarım yapmayacaksın vesaire. Bu ne bu? Bu disiplinin alası bu. Niye? Çünkü dünyada kulun Cenab-ı Celle Celaluhu ile beraber olduğu en yoğun an namaz zaandır. i̇mam Rabbani'nin tabiriyle en büyük makamlar namazda kazanılıyor. Madem ki Allah senin benim sevgilim, insan sevgilisiyle ne kadar güzel duruyor değil mi? Sevgilisiyle icabında konuşurken, sohbet ederken ne kadar böyle disiplinli icabında, ne kadar aşıkhane peki onunla beraber bulunabiliyor. Namaz kılan insan Allah'ı seviyor demektir. Seven sevdiğiyle buluştuğu zaman son derece disiplinli, son derece... Ee, o beraberliğin hakkını verecek şekilde olması gerekiyor. Bir yerde şöyle desek mu olmaz. Din niye, Din niye gönderildi? Din niye gönderildi? Din niye gönderildi? 224 bin peygamber niye gönderildi? 104 kitap niye gönderildi? Kulu disipline etmek için, insana disiplin ruhu vermek için. Bak demin okunan hadis ne diyor? Kur'an nasıl okunacak diyor değil mi? Ha, herkese göre Kur'an okunması diye bir şey yok, herkese göre memaz yok, herkese göre, herkese göre oruç yok, herkese göre şöyle böyle yok ya işin bir olur şekli vardır. Böyle okursan oku dinleniyor. Hani okuyamazsan bırak da denmiyor ama yani disipline riayetle okunduğu zaman iş tamamdır. Hatta Halim Efendi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin girişinde böyle, Beyaz-ı karşısına karşısında böyle bir giriş var ya, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُّ بِينَا وَيَنْ صُرَكَ اللّٰهُ نَسَرًا Ayet'in yazılı olmuş olduğu bir giriş var. Hatta Halim Efendi o yazıları yazdı. Orada bir yüzbaşı nöbet tutuyor. Eskiden Genelkurma Başkanı Merkezi orasıydı. Zaten o daireyi umur umuru, askeriye yazıyor yukarıda. Sonra Hukuk Fakültesi'nin orası çevrildi. Hattat Halim Efendi'nin o yazı için altmış altın aldığını duydu, o yüzbaşı. Yüzbaşı da Hattat Halim Efendi'ye işittiriyor. Ya diyor işte diyor bir hattat yani bir yazı yazan bir adam altmış efendim altın alıyor, İşte şuraya bir çift yazı yazacak vesaire. Biz ömrümüz askerlikte geçiyor, aldığım maaş altmış altın yapmıyor falan. Bu ne iştir vesaire, böyle sitem ediyor. Hattat Halim Efendi buyuruyor ki, bana bak yüzbaşı diyor gel buraya. Bak diyor, sen böyle böyle böyle söylediğini duydun ve duyuyorum diyor, ben sana altı hafta müsaade etmeyeceğim, ben sana altı ay müsaade etmeyeceğim, ben sana altı sene müsaade etmeyeceğim, ben sana altmış altına mukabil altmış sene, altmış sen, sen, sene sene sana müsaade ediyorum, şu yazıyı yaz, sana altmış değil sana altı yüz altına vereceğim. Yani görünüşe böyle bakarsın. Almış eline kamışı, kalemi yazıyor güle vesaire. Orada ne limitler var biliyor musun sen? Bir yazı meselesi ki bu kadar Suyolcu yolcu Zade Mehmet Necip Efendi Davhatü'l Kitab diye. Hattat nasıl olacak? Kur'an yazan insanın eli nasıl olacak noktasında bazı ad-i sevdiler rivayet ediyor. Rasulü eklem buyuruyor ki, cimin noktasını ortaya şöyle koyun diyor, monte edin diyor Rasulü eklem. Fe'nin başı şöyle olsun diyor vesaire. Bak her taraftan disiplin geliyor, her taraftan işin olur şekli tarif ediliyor. Eee namaz ki ibadetin başı Sultan Fatih zamanında bir adam subhane ki 6 ay da geçti. Ama sonra bu adam reisi kurra oldu, Aa, burada hoca efendi okuyor vesaire falan. şurada hafız kurra olan bir insan var ya, Kur'an-ı Kerim okuduğu var ya, biz eğer yani o kıraatın o hale gelinceye kadar ne meşakkat ve çileli geldin bir sefer var ya dilini koparırız onu aşktan. Sufyan -ı, ı Sevri Ebu Davud'u görüyor. Teala. Ebu Davud, yani Kur'an-ı Kerim'den sonra altı büyük hadis kitabının bir tanesini yazan, sünn Ebu Davud'u yazan zat Ebu Davud, ki yani hadis kapasitesi son derece fazla. Kendi elimle 600 bin hadis yazdım diyor Ebu Davud. Süfyan-ı Sevri böyle bakıyor ona, ona, ona, ona, onun ağzına, o hadis-i şerifleri ne kadar güzel rivayet ediyor. Şey diyor ki süfyan Ebu Davud'a, Efendim Hazretleri sana bir şey diyeceğim diyor, kızmazsın değil mi? Yok diyor, buyur. Şu dilini bir çıkarsan diyor, şu dilini bir öpeyim senin ben diyor. O Rasul-i Ekrem sellem, ne güzel söylüyorsun sen diyor, ne kadar güzel vesaire, aşk taştı mı var ya, Aşk var ya, hayran kaldığın insanı parçalarsın, parçalarsın. Hadis-i şerifin okunmasında bir adabı vardır değil mi? Hani konuyu dağıtmaya gerek yok da, İslam'da disiplinin ne demek olduğu noktasında birkaç misal verelim diye böyle konuştuk. Şimdi, e, disiplin edilmesi gereken en muazzam şey namazdır. Ve namaza tadilerken meselesi. وجülerin beyanına göre rasul sallallahu aleyhi ve Miraç dönüşünde biraz böyle üzüntülü gibiydi. Cenab-ı Celle Cel ya Muhammed niye böyle üzgünsün buyurdu. Yoksa benden ayrıldığın ama rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi kalbi hiçbir zaman Allah'tan fariğ olmadı ki ondan sonra Allah'tan bir ayrılık olsun. Ama süri bir ayrılık oldu. Anda. Yani bedensel bir ayrılık gibi bir durum oldu. E, bu bile üzüntüye sebep oldu Resulüktüğümüz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de. Evet Ya Rabbi dedi. Böyle böyle dedi. İnsanın en tatlı anı e, sevdiğiyle baş başa kalmış olduğu andır. Sevgililerin sevgilisi Allah Celle Celle olunca ondan bir anlık ayrılma resul Ekrem sallallahu aleyhi ve yüreğini dilhun etti. Ve ondan sonra Cenab-ı Celle Celle buyurdu ki Ey Muhammed'im benle beraber, benle beraber iken sahip olduğun lezzeti ve zevki aynen istiyor musun? İsterim tabi Ya isterin isterim zaten. Öyleyse, öyleyse benim sana namaz hediyem olacak buyuruyor. Dünyadayken namaz halin aynen buradaki zevki sana verecek diyor. Ve namaz bu hikmete binaen bizim için meşru kılınmıştır, bize fark kılınmıştır. Sev, sevenin sevgilisiyle bulunmuş olduğu an olduğundan dolayı çok kuvvetli bir disiplin gerekiyor orada. Ömer Nasuh'un rahmetli diyor ki, insan diyor Mevla ile beraber olduğu o anı diyor, hiç diyor kalkıp diyor, dünyevi bir işle diyor, değiştirir mi diyor? Niçin diyor insanlar diyor, namazdan bir an önce kaçmak için diyor bahan arıyorlar, rüküyü tıraşlıyorlar ondan sonra, secdeyi efendim orasını burasını, namazında nasipten zaman leylene dönüyor vesaire. İnsan adi ve fani olan dünya işlerini nasıl tercih ediyor da namazı böyle hop paketi yapıyor bir an. Aşağıda çok ketidamiz damız hadis içerikler geliyor. Yani belki duyduk belki duymadık ama bir konu hakkında bu kadar tehdidin varid olması meselenin nedeni ciddi olduğunu gösteriyor savaşlar arası Bedir savaş olacak. Bir savaşta Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahabelere dedi ki silah bırak dedi Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Silah bırak buyurdu. Çünkü anlaşmaya gidiyor muştuklerle. Artıkmışken mağlubiyete gidiyorlar. Dediler ya Muhammed barışalım dediler. Resul Ekrem tamam dedi ve orduya silah bırak dedi Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem. O an sahabe Ekrem bir tanesi okunu çekmişti. Çekmişken atayım dedi ya. Aa, zaten kaştan birisini vurdu. Adamı öldürmüşlük. Tabi onlar da Muhammed'in adamları laf dinlemiyorlar. Onlar da atlarmışa bunu vurdu. Sahabe-i kerimden o zat gitti ve Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın, bu sahabenin cenazesini kılmadı. Kılmadı. Kılmadı. Neden? Laf dinlemedi. Sana dendi ki silahı bırak. Peki. O an Bokum bırakılması gerekiyordu, ama çekmişken atayım dedi, attı, adam gitti, Onları da attı bu gitti, Resul-i sahabenin cenazesini kılmadı, siz kılın buyuruyor Peygamberimiz. Aleyhisselam. Disiplin ruhu bu kadar mühimdir, bu kadar mühimdir, bu kadar mühimdir. Eskiden bir salih bir tarikata geleceği zaman şeyh olan zatlar ona günde 400 leket namaz kılmak emri verirdi binde 400 rekat namaz kılacaksın. Ne? No, namazın önce bir disipline girmesi. Bir müddet her gün 400 rekat namaz. Artık bu rükusu, secdesi, kıyamı, kıraatı, şusu, busu tam kıvamına gelinceye kadar. Önce namazda disipline oluyor mu? Olmuyor mu? Oluyorsa gel evladım derlerdi. Senden cacık olur. Ha namazda peki o çıtayı yakalayamıyorsa, doğru oğlum ormana, inek bekleme derlerdi. İlk haber nereden geliyor? Namazları diyor, cemaate kılıyoruz diyor. Hamdülillah billahi zalike yani bu durumdan dolayı Allahü u Teala'ya son derece hamdolsun diyor. يَا لَهَا مِنْ نِعْمَ عَظِيمَ Yahu diyor bu ne muazzam bir nimettir bu. Allah'ın ne muazzam bir hisandır bu. Zaten al-batinu ma'muran bi'zikr ilahi cel şe'nuhu. İnsanın var ya iç alemi Allahü Teala'yı zikretmekle mamur olacak, düzenlenmiş olacak, disiplinli olacak Peki, iç alemi Mevla'yı zikirle diyelim dayalı döşelen ve zahir <gülüyor> mutahallam bil ahkam taraf ise şeriatın hükümlerini yaşamakla süslü, müzeyyen hale gelmiş. Of of of of of of of of. Yahu bu ne muazzam bir nimettir diyor ya. Dünyada bundan daha muazzam bir nimet var mı? İçin peki kalbin, kafan, ruhun Cenab-ı Hak Celal zikirle meşguldür. Peki zahir tarafın ne oluyor? Orası da peki şeriatın hükümlerini yaşamakla ee, Bezenmiş, müzeyyen hale gelmiş, dünyada en büyük nimet budur. İmam-ı Rabbani Kudis-i bir mektubu vardır. Ee, Mecaz, hakikate giden bir köprüdür buyuruyor. Orada bir cümlesi vardır, o kadar ekstra bir cümle ki yani o kadar olur. Diyor ki, dünyada en büyük tehlike. Dünyada en büyük tehlike, dünyada insana en büyük zarar veren şey seni Allah'tan alıkoyan ve seni batılla meşgul kılan şeydir diyor. Neyse artık o, insan olur, iş olur, meşguliyet olur, şu olur, bu olur vesaire. Seni Rabbinden ayıran, seninle Allah arasında barikat olan ve seni peki batılla meşgul eden şey insan için en büyük tehlike kayaların altında kalmak da bir zarardır eyvallah. Ne bileyim işte bir çiğ oldu altına kaç zarardır ama ondan daha büyük büyük bu de sultan. İmam-ı Kuşeyri rahimeullah ki tekullu şeriatin gayr-ı müeyyede bil hakika fe gayr-ı makbul. Tekullu hakika gayr bil şeriat fe gayr-ı şeriatin gayr-ı bil hakika. Bir peki şeriat ki, mesela namaz bir şeriattır, oruç bir şeriattır, had şeriattır, ne bileyim zekâ şer şeriattır, yani fıkıhla alakalı bir hüküm. Eğer bu hükümü icra ederken işin özü, hakikati yoksa orada, yani ona biz İmam-ı Rabbani tabiri tasavvuv tarikat deriz tasavvuf ve tarikatsız, yalnız bu çok iyi Alman'da söylüyor bu, burası nazik bir nokta. Ya işte böyle öyle değilsek şimdi namazımız kabul değil mi yani, bizim Müslümanlığımız kabul değil mi yani, o demek değil. Ama böyle yaptığın zaman var ya, öyle bir kalite elde ediyorsun ki, böyle olmazken yaptığın onun yanında para etmiyor. فَكُلِّ gayr <gülüyor> غَيْرِ bil بِالْحَك۪يكَةٍ Bir şeriat kim? Bir şer şeri hüküm ki? Eğer o işin iç yüzünü, hakikat tarafını, İmam Rabban diyor ya, her amelin bir hakikat tarafı vardır, suret tarafı vardır. iman da hakikati vardır, sureti vardır. Çünkü bir insan Kur'an okuyor, ağlıyor. Öbüründe hiçbir hal yok. O zaman bunlara aynı notu veremezsin. Ağlayan işin hakikatine vakıf. Ağlamayan duvar olan ise o işin suretinde kalmıştır. Cevizin içi var, kabuğu var. Gazali'nin buyurduğu gibi cevizi kırıp da içini yemediğiniz müddetçe ceviz yedim demeyin diyor. Şimdi eğer ibadetlerin hakikat tarafı, ha, keşfedilmeden suri olarak, görüntü olarak yapıldı, فَغَيْرِ مَكْبُولُ diyor. İmam Peki geç, bir de tersinden bunu alıyor. فَكُلُّ حَكِكَةٍ غَيْرِ مُؤَيَّدَةٍ مُقَيَّدَةٍ بِالشَّرِعَى فَغَيْرِ Bir, bir tasavvuv tarikat ki eğer o da fıkıh yoksa, o tasavvuf ve tarikatı da diyor. O da makbul değildir. Şimdi namaz eğer varsa tarikattaki var elhamdülillah. Tarikatta olanda da var, olmayanda da var. Amma ve lakin e, tasavva tarikatı müdafaa ediyorum. Taharetten haberimiz yok. Namaz desen öyle gidiyor, diğer hükümler desen öyle gidiyor vesaire. Geçen de bir konu oldu. Bir, bir ihvan bir ihvana araba satıyorlar e, ama arabayı satan e, arabasının yani şanzımanı bozuk. Öbürü ihvan diyor ki bak kardeşim bunu bana sattın ama bunun şanzımanı bozuk. Ya işte şuydu boydu vesaire falan fil olmaz diyor. Gel diyor falan hocaya gideceğiz diyor. Hakem yapacağız onu diyor. Ya hoca ne anlar bu işten diyor vesaire. Bu adamın tarikatı bitmiştir. Hatta dini bitmiştir. Yani din şimdi affedersin bir donlas diyor ya. Böyle çekiyoruz, böyle çekiyoruz, böyle çekiyoruz. Bu işin bir oluru yok mu? Şu memlekette bir trafik var mı? Var. Herkes kendi kafasına göre bir araba kullansa, bu trafik Arap saçına döner. Ben tasavvufu velem yetefakka fakat kazan diyor ulema. Fıkıhsız, peki fıkı ilmi yok peki bununla birlikte fıkhi meseleler hadi kendisinde yok fıkhi mesele zuhur ettiği zaman gelip de sormuyor da icabında men tasavvuha bula vale metafekka tek zamanda fıkhsız tasavvufa giren zındık olur diyorlar dinsiz olur diyorlar tasavvuf ve tarikat Allahü Teala İmam Rabbani sözdür bu Allah yarın ahirette insanları tasavvuf ve tarikatla çağırmayacak diyor İmam Rabbani fıkıla çekecek diyor ama fıkhın yanında tasavva, talikatın var, eyvallah. Cennetten istifade ve kemana daha fazla olacaktır. Ama Allah, ahirette kullarını şeriatla sabah çekecek diyor. Tasavvuh tarikat güzeldir. Beraberinde eğer şeriat geliyorsa, fakül lafikatın gayri mukayyeteden bir şeria, fak gayri makbul. Bir tasavvuh tarikat ki orada eğer fıkıh yok ise o da makbul değildir diyor. Yıllarca şu mesela mültaka okundu, başka fıkıh kitapları okundu vesaire. Şimdi kesildi bu iş gibi yani. Biz deves de kalmayınca Allah öterle bire birer birer birer birer aldı bunları. Ama fıkıh mühimdir. Fıkıh mühimdir. Bir ikvanım. Ketip yazın ya Marabbani'ye, burada Evliyaullah'ın kitaplarını okuyoruz, menakif kitapları okuyoruz, onun kerameti bunun kerameti, tamam da diyor Marabbani, güzel şeyler bunlar. Ama bir insan devamlı tasavvuf kitapları okusa bu kayabilir diyor, bu dinden dahi çıkabilir diyor. Ya fıkhı niye ihmal ediyorsunuz? Dahi ol fıkka, alim bul selamı demiyor mu ismek garibul hakkı bu namaz varsa tam namazın bir tasavvufi boyutu vardır eyvallah ama şeriat tarafı var ne o tadil erkan diyor İmam-ı Malik Rahimullah buyurur ki ''Men iktefâ bitte'abbudi dûnel fukhî'' ''Khara cevab ted'â'' ''Bir insan fıkhı yok peki'' Bununla birlikte dervişlikle iktifa ediyor. Namaz kılıyor, ondan sonra zikrediyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor ama fıkhı yok. i̇mam Malik buyur ki ''Khara cevab ted'â'' ''Bu insan dinden çıkar.'' diyor. Bu insan ehli beda olur diyor. Oman iktefa bil kelam, fil ilimet, don etsa bir hakikati tezandakı Bir insan ilimde konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ama ve lakin kendisinde bir eser yok. Veya da ilmi kelam, itikadın meseleler hakkında konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Kendisinde peki işin özü yok, ana cevheri yok. Bu da diyor zındık olur. Bundan bereket beklemeyin buyuruyor. Oman defa bil bir bi de var fıkı alemi fıkı çok iyi biliyor, fakat fakat fakat fakat fıkın gereğini yapmıyor. Bir de böyle bir adam var, bulduk fıkıyı, bulduk hocayı, ayetten hadisten anlayanı vesaire. Amma ve lakin, amma ve lakin bildiği fıkı kendisi tatbik etmiyor. Bu da diyor aldanmıştır diyor. O zaman amle bi maaleme tahtlansa o Bildiğini yapan kurtuldu diyor. Memalik <gülüyor> rahimeullah. "Ve men lem ya'kuz el-edeb men el-müteaddibîn, efsede edebi, edebi bir edep ehlinden öğrenmeyen insan ise izinden giden herkesi uçuruma atmıştır diyor. Bir de işin bu, bu tarafı var. İlimler milimler hepsi tamam ama وَمَنْ لَمْ يَخُذُ الْاَدَبَ مِنَ الْمُتَأَدِّب۪ينَ اَفْسَدَ مَنْ Şeriatın adabını ve edebini peki ehli edeb olan bir insandan almayan almayan onun ardından giden bütün cemaati peki zayi etmiştir, ifsad etmiştir diyorlar. Allahü Teala fıkha-mukar'in olarak e, dervişliği ve tarikatı ifaya bizleri muktidir eylesin. Ya la min nime azime bir nimettir izahken bir zikir ilahiyin İnsanın iç alemi iç alemi peki zikir ile e, meşgul olacak e, ve zahir, zahir tarafı da mütehallem bil ehkâmi şer'iyeti, şeriatın hükümleri ile olacak. Dünyada bundan daha muazzam bir peki nimet var mı? Hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur. Aşk oduna yanıkların eğlencesi tevhid olur. Malatya'nın Niyazi Müsri, Kudüs'e sirruhu. Sevenin diyor, eğlencesi kelime-i tevhiddir diyor. Yoksa CD dinlemek değil, şarkı türkü ezgi gibi dinlemek değil ya. La ilahe illallah'tır burada kalsın. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ee, kamilinden eylesin, nakız kalmaktan muhafaza eylesin. Amin.